Sorularınızı inşallah yazarsanız ben de elimden geldiği kadar cevaplandırmaya çalışıyorum. Evet. İlk sorumuz Musa kardeşimize Su krallığı alt kontenjan vererek hacca gitmede neden Müslümanlara engel çıkarıyor? Sözün nedir? Soruldu. Evet. <gülüyor> e, unutmayalım ki hacıların Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine'de e, ziyaret ve hac görevlerini ifa etmeleri hem siyasi açıdan hem ekonomik açıdan Suudi Arabistan krallığının yararına olan bir şey. Ancak bu kutsal toprakların e, tabii ki belli bir e, kontenjanı var. Belli bir kaldıracağı yük var. Bu mesail haram bölgeleri sizlerin de bildiği gibi sınırları belli olan bölgeler Arafak sınırları belli, haram bölgesi sınırları belli, mina bölgesi sınırları belli. Müzdenize bölgesi sınırları belli. Neskide haram zaten belli. Ee, orada tavaf yapabilme imkanları, e, acaba kaç kişi birden tavaf yapabilir? Kaç kişi e, birden e, orada namaz kılabilir? Mekke gerek gerek gıda bakımından, gerek asayi bakımından, gerek coğrafi konum açısından kaç e, haciyi kaldırabilir? Bunlar çok önemli. Bu e, elverişsiz durumlardan dolayı yılda 3,5 milyon civarında e, 3 milyon, 3,5 milyon civarında bir e, hacıya hizmet verilebiliyor. Bu kadar e, insana ancak e, bu görevi e, yaptırabileceklerini düşünüyorlar, asayişlerini sağlayabileceklerini düşünüyorlar. Dolayısıyla böyle bir kontenjan konulmuştur. Eğer kontenjan olmamış olsaydı tabii ki daha fazla insan e, o bölgeye gelecek ve her yıl birçok e, kazalar, ölümcül e, kazalar meydana gelecek bu bölgelerde meydana gelen izdahanlarda birçok hacı ve umreci hayatını kaybedebilecekti. Bu olmasın diye bir kontenjan uygulanmıştır her ülkeye, nüfusuna göre. Bir kontenjan tayin edilmiştir. Bunun sadece sebebi oradaki hacıların, gen hacıların huzurlu, güvenli, bir şekilde bu görevlerini ifa edebilmeleri içindir. Yoksa başka bir şey yok. Bir düşmanlık harşa böyle bir şey söz konusu değil. Hac'a giden insanlar, Konya'ya giden insanlar ekonomik olarak e, oraya e, bir birçok kazanımlar sağlıyorlar. Dolayısıyla onları, e, o kazanımları hiçbir devlet elinden kaçırmak istemez Şehmur sormuş. Efendim? Facebook, Instagram gibi internet mecralarında ayet ve hadisler çeşitli fotoğrafların üzerine yazılarak yayınlanıyor. Bunda bir satınca var mıdır? Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Ayet ve hadislerin manzara resimleri üzerine yazılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak insan resmi, hayvan resmi, canlı resmi ve bunların değişik şekillerde çekilmiş resyonları açık saçık vs. bütün bunlar yanlış şeylerdir. Ee, daha çok doğa resimleri geçillik, manzara üzerinde e, bu ayetlerin yazılı olmasında bir sakınca yoktur. Tabii ki bir insan resmin üzerinde de yazılmasında bir satınca yoktur diye diyebileceğiz ama e, burada resimlerin atılması, resimlerin e, yani ön plana çıkması, duvar kağıdı olarak kullanılması, ekran e, işte resmi olarak kullanılması, bunlar satıncalı olduğu için bazı yani alimler tarafından Sakıncalık görüldüğü için bu tür şeylerden uzak durmak lazım. Ama yeşillik manzara e, resimleri, fotoğrafları üzerine ayet ve hadisler yazılmak suretiyle bir e, güzel bir levha oluşturulabilir. Bu levhalar e, insanların ittifade edebileceği yerlere atılabilir. E, ve orada okunabilir. E, önemli olan ee, orada bir ittifadenin söz konusu olmasıdır. İnsanlara uyarıcı e, olması açısından, rehber olması açısından onların hatalarını onlara hatırlatma yönünde e, bir e, levha yapılıp da insanlar doğruya e, davet edildiyse bunda herhangi bir sakınca yoktur. Hatta iyi bir durumdur diyebiliriz. Hasan diyor ki selamünaleyküm Aleyküm Aleyküm Selam. Ee, hocam yanarak ölen veya yurtdaki bir hayvan tarafından yenmiş bir kişi yani kabri olmayan bir kişi nasıl tabi hayatı sürecek? diye bir soru sorulmuş. Değerli kardeşlerim kadir hayatı e, dediğimiz şey ahiret hayatıdır. Ahiret hayatında Ruhların hayatı söz konusudur. Bedenlerin değil, ruhların hayatı söz konusudur. Dolayısıyla beden yansa da, kül olsa da, uçsa da ve her devresi toz haline getirilip dünyanın dağlarına serpilmiş olsa da bu hiçbir şeyi değiştirmez. Ruh ruhlar alemine gider. Ruhlar aleminde de ya mükafat görecektir Kıyametin kopuşuna kadar, hesap gününe kadar ya da e, eziyet görecektir kıyametin kopuşuna kadar. Yani bu eziyet ve mükafat nasıl olur? E, bir azap şansı olarak değil. Ancak cehennemde gideceği yeri gören ruh bundan rahatsız olur. Ve bu şekilde e, azap çekmiş olur. Bir de cennete giden ruh, cennette gideceği yeri gördüğü için de buna sevinir. Bu bu şekilde de mutluluk içerisinde olur. Ee, böyle bir kıyamete kadar rizletleyiş söz konusu olacaktır. Tabii ki o alemde bir takım azapların da olacağına dair zayıf da olsa bazı hadis vardır. Örneğin kabre girdiği zaman bir meleğin kendisine soru soracağı, peygamberimizle ilgili, taktik edip ile ilgili soru soracağı, bu soruya vermiş olduğu cevap yanlış olması durumunda başına bir tokmak ile vuracağı, bu tokmağın etkisiyle başın e, toz haline geleceği ve e, bir bayıdan aşağı yuvalanacağı görevim neleyim bu başı alıp tekrar gele, e, işte e, veya geleceği vesaire buna benzer bir sakın ya tokman yuvalanacak, tokman tekrar getirilip e, azaba can e, edeceğiz, bu şekilde başın da yerine gelmiş olacağı şeklinde zayıf da olsa bir takım haberler e, var. Zayıf bu adil ama e, bu e, bunlar da söylemekte fayda var. Yani e, ruhlar ahirete İnsanlar ahirete intikal ettiklerinde kıyametin kopuşuna kadar belli bir mükafat ve belli bir eza içerisinde olacaklar. Bu eza cefa dedene değil, ruha olacak. Dedene değil, ruha olacak. Bunu tekrar söylüyorum. Dedene olursa bu ee, azap ee, tabii ki o zaman dedenin olduğu yerde yani dünya üzerinde Kabristan'da bu azabın gündeme gelmiş olması lazım. Halbuki eğer orada bir beden yoksa bu azap da olmayacak demektir insan mantığına göre. Veya bedenime azap edilmesin. Allah benim bedenimi bulamasın haşa. Dolayısıyla beni yakın küllerimi dağlara serpileceğin insanlar olmuştur. Ee, azap görme tehlikesini bu şekilde berkaraf etmeye çalışan insanlar olmuştur. Ama bu insanlar bilmiyorlar ki azap görecek olan beden değildir. Ruhtur. Çünkü beden ruh kendisinden ayrıldıktan sonra sadece etten, kemikten müteşekkil ve ileriki safhalarda çürüyüp toprağa bir toprağın bir parçası olarak kimyasal maddelere e, dönüşmüş ve e, nasıl ki o topraktan beslenirse tekrar o toprağın bir parçasının haline gelmiş bir e, kimyeli matki haline gelecek. E, ortada elbette bir beden diye bir şey olmayacak. E, bu gerek o insan bedeni yapmış olsa da durum aynı veya toprağa gömülmüş dönülmüş olsa o beden durum aynı. Çünkü Belli bir zaman sonra o beden oradan kaybol koy, kayboluyor. Eti kemiği çürüyor, e, biliyorsunuz. Dolayısıyla eti kemiği çürümüş, olmayan bir bedene nasıl bir azap yapılacak? Bedene azap yapıldığına dair, yani biraz önce zayıf hadis söyledim. Eğer mesela gerçek olsaydı, biz bunu mecaz, mecal olarak anlamak durumunda olacaktık. Eğer hadis sayı olsaydı, biz bunu mecal olarak anlamak durumunda kalacaktık. Mecazi olarak e, burada, Evet gitmiş e, herhalde. E, dediğim gibi tekrar söylüyorum. Kişi öldükten sonra azabı ruhunadır. Bir de diğer ruhlar alemidir. E, Niyeti de ruhu görecektir Eğer eziyeti hak ediyorsa, kafa hak ediyorsa, bunu da öldük olan onun ruhudur. bedeni değildir. Dolayısıyla insan bedeni yok etse, o bedeni balıklar etse veya o beden yakısa çılgın dağlara şartıysa burada herhangi bir e, azaptan kurtulma olayı gündeme gelmeyecektir. Bunu böyle bilelim. Ee, Ahmet, nivaç beden mi yoksa ruhen mi gerçekleşmiştir? Uzayda oksijen olmadığı düşünülürse ruhun gerçekleşmesi demek doğru mudur? diyor soruyor. Değerli kardeşlerim, niracı bedenen ruhenli, yoksa hem bedenen hem ruhenli gerçekleştiği konusunda ülema arasında bir ihtilaf söz konusudur. Tercih edilen görüşe göre e, nira, e, niraca çıkılması hem bedenen hem de ruhen olmuştur. Ama azın tam ne kadar bir ülema da bunun ruhen olduğu e, görüşünde e, biletmişlerdir. Dolayısıyla bu kaydıyı meselelerde yüzde yüz şöyle olmuştur, yok böyle olmuştur, e, bedenen ruhen e, olmuştur, hem bedenen hem ruhen olmuştur veya sadece bedenen olmuştur veya buna benzer bir takım şeyler, şeyleri söylemek doğru değil ama elbette hadisten yola çıkarak hadisin anlatmış olduğu ifadelerden yola çıkarak bizler akla en uygun şekilde e, hadisi anlayıp tesir ederken diyoruz ki bu hem bedenen hem de ruhen olmuş olması lazım. Çünkü anlatılan olaylarda ne var? E, Burak, Bura binmesi işte e, Mekke'den e, Kudüs'e geçmiş geçmesi, orada zaman çıldırması, ardından oradan e, size bir kadar bir yolculuğa çıkması hadislerde anlatılıyor. Hatta e, bu olaydan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere olayı inkar eden müşriklere Kudüs'ün durumunu oradaki Mekhiz Aslan'ın tercihlerini e, bizzat e, haber vermiş, söylemiştir. Onlar e, inanmıyorlardı. O da bu şekilde onlara haber vermiştir. Şimdi e, bu konuda bedenen ol, olmuştur diyenlere aşırı tepki bulmak lazım. E, hem bedenen hem ruhen olmuştur e, diyenlere yine herkesa aşırı tepki bulmak lazım. Kaybı bir olaydır. Hadisin zahiri bu olayın bedenen ve ruhen olduğunu göstermektedir. Ha, diyelim ki bedenen olmadı, ruhen oldu. Bunda da herhangi bir mani söz konusu değildir. Ee, Hazreti şerifte bu şekilde olduğuna dair alametler görmekleri mümkündür. Dolayısıyla bu konuya biz iman edelim, miras olmalı hadisesine iman edelim. Bunun nasıl olduğu şekilde kesin bir takım e, yargılarda bulunmaktan uzak e, duralım diyorum. E, yani fark etmez bir insan yani yok dedenin oldu, ruhen oldu, yoksa Yani bize fazla bir şey kazandırmak önemli olan bu hadise oldu. Biz bu hadisten hem bedenen hem ruhen olduğunu anlıyoruz, böyle algılıyoruz, ee, böyle de inanıyoruz. Bu da ekseriyetin görüşüdür. Ekseriyetin görüşünün yanında durmakta fayda var. yani diğer görüşler daha asli görüşlerdir. Evet. Hasan, diyor tabanında geçen hadiste, Hz. Ali'nin annesini tepkine mi gitti? Tamam. Bu ses devamlı düşüyor. Efendim evet. Hakan diyor ki e, tabaranıda geçen hadiste Hz. Ali'nin annesini kadıra koyduktan sonra benim hakkım için geçmiş peygamberlerin hakkı hürmetine onu affet demiş peygamberimiz bu konuyu e, Tekrar demiş ve bu konuşlar mısınız diyor. Bu hadisi bilmiyorum ben. Daha sonra işte derslerimize bakalım. Sol Nehdi Mehdi hak, yani ama bu hadiseyi için söyleyeyim. Hakkı için var ya Bu ibare tamamen yanlıştır. Yani bu böyle bir hadisenin, böyle bir hadisenin olmadığına e, ve bunun çok zayıf bir e, veya hatta mevzu. Ki Sabahran'da çok mevzu hadisler var. Zayıf hadisler çok meşhurdur tabarani, Yani zayıf hadis rivayet etmekle. E, bu ibare, bu hadisin sayı olmadığını gösteriyor. Yani onu da söyleyeyim. Hakkı için meselesi var ya. Çünkü e, bir insanın, başka bir insanın hakkı için e, at edilmesi söz konusu değildir. Burada şefaat nesli var. E Şefaatı inkar mı ediyoruz? Şefaatı inkar etmiyoruz. Şefaat var. Şefaat var ve şefaat Allah'ın lütfu olarak cenneti hak eden kullarına vermiş olduğu bir minnet. Menzelle diye şer'ın indehu illa bir Onun izni olmadan onun indinde kim şefaatçi olabilir ki? Demek ki izni dahilinde şefaatçi olma biliyor izin dahilinde şefaati onunla biliyor bu şefaat meselesi e, tamamen ayrı bir mesele e, ama buradaki hakkı için diyoruz diye hakkı için bu ibare yanlış neden ibare yanlış çünkü hiçbir kulun Allah üzerinde hakkı söz konusu değil hiçbir kulun Allah e, Allah'ın üzerinde hakkı söz konusu değil ama hadis-i şerif var, yani bilenler söyleyecek şimdi, soracak kafalarında, soru işaret oluşacak. Ee, peygamberimiz, e, yani Muaz'ın hadisi var, Ya Muaz, El tedri ma hakkullahi alel ibad, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Efendim, cevaben Peygamberimizin Allah'ın kullar üzerindeki hakkı اَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا اَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْحَةٍ Ona ibadet etmeleri, kulluk etmeleri ve bu kullukta hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. koşmamalarıdır. Ya Muaz, ma حَقُّ الْعِبَادِ ala Allah, Kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? diye sorduğunda, res cevabını yine peygamberimiz veriyor. El la yuaddebuhum El yu onlara okullarına azap etmemesi. İza lem yufu bir şey Hadisleri tam olarak hatırlayamadım ama Allah'a ortak koşmadıkları takdirde ona kulluk ettikleri takdirde onlara azap etmemesidir. Kulların da Allah üzerindeki hakkı budur. Bu hadis ile buradaki e, hak meselesi tamamen farklıdır. Buradaki hak meselesi şu. Bir başkasının Allah üzerindeki hakkı için e, bir başkası affedilecek. Böyle bir durum söz konusu değil. Birinin hakkı için başka birinin affedilmesi e, söz konusu değil. Çünkü e, insan Terbiye olarak Allah'a kulluk ettiği takdirde, Allah'a ortak koşmayıp sadece O'na kulluk ettiği takdirde Allah üzerinde bir hakkı vardır. Bu hak Allah'ın O'na azap etmemesidir. Allah'ın O'na azap etmemesidir. Yani çünkü O Allah'a ortak koşmadı, O'na inandı, O'na kulluk etti. Dolayısıyla Allah'ın O'na azap etmemesi o kulun bir hakkıdır. Ama bu Allah'a olsa koşmayıp sadece Allah'a ibadet eden bir insanın Allah üzerinde oluşan kendisine azap edilmemesine dahil hakkı başkasına fayda verilmez, vermez. Çünkü her insan, her insan Allah'a kulluk yapmakla sorumludur. Ben Allah'a kulluk yapmadım, dayım yaptı. Onun hürmetine ben de kulluk yapmış sayılacağım. Böyle bir şey söz konusu değil. Bunun söz konusu olmadığını, Peygamberimizin, kızım, Fatıma, babam, peygamber diye güvenme. Amel yap. Amel yap. Tövbe et. Allah'a kulluk et. Seni kurtaracak olan senin amelindir. Senin kulluğundur. Senin gayretindir. Senin tövbendir, senin azmindir. Senin kendini olgunlaştırmandır. Allah kulluk etmendir ee, şeklindeki tavsiyesi bize bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Eğer dayımızın çok takvalı dayımızın çok takvalı teyzemizin çok takvalı amcanızın hürmetine yeğenleri olarak sizlerle affedilecek olsaydık o zaman kulluğun bir manası kalmaz. Silivleri kulluk yapsın. Onların hürmetine biz de onların Allah üzerindeki hakkı var diyelim. O hakları için, onların hakkı için bizler de bağışlananların sınıfına girelim. Amel yapmadan, gayretli olmadan, çalışmadan, gayret zarf etmeden, kulluk etmeden hatta hatta bir takım günahlar işleyerek, birçok günahlar işleyelim. Allah kul ol, ol, ol, olmadığımız halde böyle bir makamı, böyle bir at edilmişi ve cenneti hak etmiş olalım. Böyle bir durum asla söz konusu değil. Kulluğa aykır, kay, aykırı bir şey. İntihar de aykırı bir şey. Naslara aykırı bir şey. E, sünnete aykırı bir şey. ayetleri aykırı. Peygamberimizin kesinlikle bu şekilde bir doğası söz konusu değil. Mesela yani Peygamberimiz e, hiçbir zaman doğasında Atan İbrahim'in hakkı için beni affet dememiştir. Veya ey sahabe, ey arkadaşlarım, ey Ebu Bekir, ey Ömer, Allah'a yalvarırken duanızda beni vasıta görün. Deyin ki, peygamberin hakkı için bizi affet yarabbim. Böyle yaparsanız Allah bizi daha çok affeder. Çünkü benim hakkım çok büyüktür. Allah incinde çok büyük makamım vardır. Hakkım çok büyüktür. Ee, beni Allah, işte kim beni adımı anıp da dua yaparsa, e, benim hakkım için, kendilerinin Deni, az edilmesini isterse Allah o duayı asla geri çevirmez şeklinde bir tavsiyesi olurdu. Bu tavsiyesi olmamıştır. Böyle bir dua şeklini asla Peygamberimiz sahabesine öğretmemiştir. göstermemiştir. Böyle bir şeyi kendisi de yapmamıştır. Dolayısıyla en azından en azından böyle bir şey sünnete aykırıdır. E, dine aykırı, aklı aykırı, mantığa aykırı olduğu gibi adalete, ilahi adalete aykırı olduğu gibi e, sünnetin verilerine de aykırıdır. Sünnette görünmeyen bir yalvarış şeklidir. Kolaycı insanların, tembel insanların, iş yapmadan aş yemek isteyen insanların, çalışmadan yemek isteyen insanların, sevde etmeden af olmak isteyen insanların, cennet için bir çalışma yapmadan cennete girmek isteyen meleşçi insanların, tortuyucu insanların, e, kam yakınlığıyla e, bir yerlere varabileceğini düşünen, kestirme akıllı, ileri cekalı, e, güya çok e, ileri ve keskin görüşlü insanların, kendilerine bir çıkış kapısı olarak kendilerine bir çıkış kapısı olarak sundukları veya buldukları bir yoldur. Ve tamamen sünnete aytırı, tamamen dinimizin verilerine aytırı, bu dini bize anlatan rehberimiz, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve tavsiyelerine aytırı, biz durum söz konusudur dediğim gibi aslan mantığa, dine her şeye ayrılık vardır burada. Kesinlikle bir insanın yakını, alim olabilir, salih bir insan olabilir ama amel yapmayan bir insan onların hatırına, onların hakkı için hak edilecek değildir. Allah hepsinden ayrı ayrı kendilerini, nefislerini terbiye etmelerini, Allah'a kulluk yapmalarını istemektedir, bunu emretmektedir. Bu emir birey olarak bütün insanların muhakkak olduğu bir emirdir. Ve bu emrin gereğini yapmak her Müslümanın vazifesidir. allah Teala da bunu zaten bizden istiyor. Ve Kur'an'ın hiçbir yerinde yakınlarınız, salih insanlar varsa yakınlarınızda size onların hürmetine, onların hakkı işini affedileceksiniz diye bir şey yok gibi tam tersine ona buna güvenleyin kimse kimsenin günahını çekmez herkes kendi günahından, yaptığından ettiğinden sorumludur belleyse de insani illa insanın kendi gayretinden başkası var mıdır ki kendisi için insana kavga verecek olan şey, kendi gayretinden başkası mıdır diye Allah-u Teala inkar edilir, soru da soruyor. Bütün bunlar gösteriyor ki, iner insan gayretli olacak, kendini şirkten, küfürden, ifaktan uzaklaştıracak, Allah'a kulluk yapacak, kalbini temizleyecek ve bu şekilde Allah'ın rahmetine sığınacak, aklına sığınacak o bu şekilde ancak mükafatı yok. Umabiliriz bir insan. Aç taktede bir başkasının Allah imzindeki kurbiyeti, yakıniyeti ona bir fayda verme. Geçelim. Ee, ne diyoruz efendim? Ruleyda. Orada mıyız? Ee, Tolga. Mehdi hakkında gelen hadisler sayın Çok yak e, yakında yazılıp konuşuluyor. <gülüyor> bu konuda uyurucu cevap verebilir misiniz? Değerli kardeşim, <gülüyor> e, bu konu tabi uzun bir konu. Hurucu e, Mehdi, Mehdi'nin çıkışı ehl-i tümlet ve hadislerle sabit olan ehl-i sünnet ile masum sabit bir durumdur. Bu konuyla ilgili sayı hadisler vardır. Ve biz müminler olarak mehdinin çıkışını kıyametin çok yakın alameti olarak görürüz. Bu konuyla ilgili kitaplarımızda çok geniş bilgiler var. Bunlarla Bunları söylemekte yetinelim. Ee, ancak tabi bu konuyla ilgili yazılan kitaplarda çok e, mevzu aslı olmayan hadislerde konmuştur. Yani Mesih e, ile ilgili özellikle kitaplar yazılıyor. Onlar işte e, orada bir takım hadisler o, yazılmış. Ad, ad vermeyeyim. Şimdi mesela e, bu konuyla ilgili Aldan o sarı bir kitabı var. Nefih, e, Nefih diye. E, bu kitapta ben baktım. Yani hadislerin aşağı yukarı hepsi zayıf veya mevzu hadisler doldurmuş o kitabını. Ama biz tabi zayıh hadislerle ileniyoruz. E, mehdi'nin çıkışı ile ilgili. Zayıh hadisler vardır. E, Konuyla ilgili daha geniş bilgi almak isteyen kardeşlerimiz bu, konu, şartlar, bu konuyla ilgili şartlardan baksınlar inşallah. Rüveynan Deccal kimdir? Halkında ayette hadisler var mı? Bazı ülkeler Deccal'ın teknoloji olduğunu ithal ediyor. Yani Kurucu Deccal, yani Deccal'ın çıkışı kıyametin yakın alametlerinden e, birisidir ve en büyük fitne olarak çıkacaktır Deccal. E, Deccal. E, bu konuyla ilgili sayı var bu teşrarın ile ilgili ee, bir tanesini sizlere aktarayım ee, maal olarak aktarayım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, deşcalden çokça bahsetti e, arkadaşlarına bahsetti. hatta öyle zannettiler ki deşcal çıkması çok yakın şöyle şu vurma vaksesinin arkasından çıkıp gelecek zannettiler o derece e, korktular eee sohbet edince bir saçı bir hurma eee bahçesinin duvarının kenarında konuşuyorlar Resulullah'ı ile ilgili kısaca ne yaparız ne ederiz işte çok tehlikeli bir fitneymiş şuymuş, bunu işte konuşurken peygamberimiz onların yanından geçiyor ve ne ne konuşuyorsunuz diyorsun ne yapıyorsunuz Diyorlar ki, ey Allah'ın da sürü o kadar bahsettin ki biz şu hurma arkasından çıkıp gelecek diye zannetmeye başladık diyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, siz deccal benim zamanımda çıkarsa siz korkmayın. Ben ona yeterim. Ama ben size deccaldan daha bir, daha tehlikeli bir tipiden korkuyorum. Ee, o da şudur. Dünya, bütün nimetlerini bütün nimetlerinin kapılarını ardına kadar açar ve dünyaya dalarsınız da ahireti unutursunuz, cihadı unutursunuz, Allah'ı unutursunuz. İşte sizin için korkmuş olduğum en büyük fitne, dünya nimetlerinin, dünya malının mülkünün e, tamamen size e, sonsuz yani derecede verilmesi. Bu konuda zenginleşmeniz ve onlarla oyalırken ahireti unutmanız sizin için ceklerden daha büyük bir tehlikedir diyor. Bunu bu şekilde mane olarak verdim, mane olarak verdim. tabii ki ceklerle ilgili başka bir şerifler de var. Onları tabi ki bu konuyla ilgili sepkiniyor herhalde. Evet. Nedense çok sepk kesiliyor bu sistem. Bugün özellikle Bağlantıdan mı kaynaklanıyor, nereden kaynaklanıyor anlayamadım. Ee, hatta desteklerle ilgili şöyle bir e, hadis-i şerif e, daha var. Ee, o da gerçi onu anlatmayalım. Şimdi e, o da peygamberimizin eşleriyle arasında geçen bir şaka mahiyetinde. Destekler de orada konu olmuş. Hazreti Hafsa ile Hazreti e, Ayşe arasında için bir e, olay. Ee, Hazreti Hafsa'yı, Hazreti Ayşe radıyallahu aleyhuna, Zezal'ın e, çıkmış olduğu haberiyle e, kandırıyor, ona, onu korkutmak istiyor. O da e, böyle e, sapkacak, leğenmeyen işte bu tür şeylerin e, saklandığı ardiye çadırına bir şekilde e, derhal sığınıyor, saklanıyor. Ee, ve Hazreti Ayşe tabi bu duruma çok biliyor böyle bir şakaya o inandığı için. Ee, derken peygamberimiz çıkıp geliyor, ne bu haliniz diyor. O, o da diyor ki, konuşma, yani, girmekten konuşmayı bile unutmuş. Ee, sadece eliyle o çadıra git ve gör, o çadırda bir bak ne var diye peygamberimize eliyle işaret ediyor. Peygamberimiz Allah'u Aleyhi ve Sellem çadıra gidiyor bakıyor ki oraya hasta tutuşmuş bir durumda üstübaşı itkisi it olmuş efendim. kazanlar var orada it, it üstübaşı itkisi olmuş örümcek ağları vesaire var oradan çıktıyor neyin kim orada ey Allah'ın Resul diyor zekral çıkmış da ben de buraya saklandım diyor ya çık diyor zekral daha çıkmış değil ama seni muhalifin getirdi çık bakalım ee, çıkartıyorum orada ve e, tabii ki e, Hazreti Ayşe ve Safiye hala giriyorlar olaya e, böyle bir e, yani şakayı yaptıkları için. E, tabii e, burada da bunu yapma sebepleri e, hasta yani biraz işte süslenmiş, makyaj yapmış miyse e, peygamberimiz için. Onlar da bu durumu e, bu şekilde ee, onu o ispi paslı yere sokmak suretiyle bir oyunla e, böyle bir kıskançlıklarla bu şekilde e, etmeye çalışmışlar. E, Buru da nasıl geçiyor? Bu tabii konuya girecek alakası yok ama detayla ilgili <gülüyor> yani bir e, bir anekdot diyelim yani bir hadis. Bu da bir hadis kerip tabii ki. E, bunu da bir şey olarak anlatmış olalım. Kısa şekilde mananın verdim. Ee, daha geniş bilgi almak isteyen arkadaşlarımız hadisin şerhine baksınlar. Ee, bakıyoruz. E, başka soru var olmalı diye. Evet. Soru arkadaşlar. Soru göremiyorum. Soru sorarsanız. Çünkü dersimiz cevap şeklinde olacaktır. Ee, hastan hakkan ilişkiler mi o olarak herhalde? Binkbank teorisi ve kainatın yaratılması hakkında biliyor musunuz? Bu, bu kadar büyük kainatın yaratılmasının hikmeti nedir? İstaf değil mi? İnsanın e, yaşaması için güneş sisteminin olması yeterli herhalde diye sormuş. Evet, Binkbank yani bir patlama manasına gelen bu ibare, dünyanın işte oluşumu da işte sisteminin oluşumu ile ilgili bir teoridir bu, bir patlama teorisi. Bunun Kur'an içerinden bazı ayetlerle belirlendiren kişiler de olmuşlardır. İşte o kendilerden ki diyan işte bir dile benzemiş işte o patlamadan sonra vesaire vesaire bir takım delilendirilmeler söz konusudur. Gerek Big Bang ve gerekse diğer, diğer teoriler sadece teori olmaktan öte gitmiyor. Yani bununla ilgili birçok işte teoriler söylenmiştir. Bu büyük patlama dediğimiz bu olayın gerçek olup olmadığıyla ilgili e, Kur'an'dan veya hadis şeriflerden e, net bilgi veren bir, bir, bir e, ayet veya hadis söz konusu değil. E, ancak bu teoriyi destekler mahiyeti bazı ayetler yorumlanmıştır. Rahman suresinde özellikle bazı ayetler e, yorumlanmıştır. Bir şekilde anlaşılmıştır. Yani bu. E, artık ve net olarak bu manayı tırt Bu teori destekleniyor ama böyle açık e, açıklamışlardır. Dolayısıyla bu teoriler bilimsel teori olmaktan e, ileri gitmiyor. Bizim tamamen Kur'an ve Sünnet e, haberleri ışığında kabul edebileceğiniz bir e, teori değil. Reslenebileceğimiz bir teori de değil. Film adamları bu gibi teoriler her zaman e, ileri süreler sürmüşler. Bu teori bir benç teori, teori e, bilim çevresinde kabul görmüş. Özellikle e, diğer teorilere göre daha çok kabul, kabul görmüştür. Ama bizim bunları kabul etmemiz veya reddetmemiz e, söz konusu değil. Eğer dinimizde e, bunların e, gerçekleştirmek dair açık ve net naflar, haberler olmuş olsaydı elbette iman etmekle mükellef olurdu. Ama olmadığı için e, bunlar sadece bilimin konusu olarak kal kalsın, e, teori olarak kalsın, inkar durumuna da gitmeyelim. Ha, %100 pastik edeceğimiz bir durumda söz konusu değil. Ee, bu bu kadar bilmesi e, gerekiyor inşallah ee, tab bu diğer tekstlerle ilgili soruda ikinci bölüm var mı? Onu e, tekstlerin teknoloji olduğunu söylüyor, istatistiğe edenler var diyor soruda. Onu ben unutmuşum söylemeyi. Yani destral teknoloji falan değildir. Yani işte tek gözü, televizyon tek gözü, televizyon dekdaldır, işte şu destraldır, bu destraldır gibi bir takım yorumlamalar söz konusu ama biz desterle ilgili e, hadislerin tümüne baktığımızda e, desterin e, büyük bir insan suretinde tek gözü olan, tek gözü patlak olan, alnında şefere yazan e, ve eline bir takım harikulade e, olayların verildiği Allah tarafından fitne olsun diye bir deşer e, büyük insan sureti daha, yani insanın güçlü ve büyük insan suretinde bir deker bu teknoloji falan değil onu da söylemiş olalım evet ekranda başka bir soru göremiyorum Evet, e, soru varsa heh. Kadir Toprak Evde evcil hayvanlar, kedi, kuş, balık, beslemenin hükmü nedir? Dünyamız dışında başka alemlerde yaşayan canlılar var mıdır? UFO gerçek midir? diye sorular Garip sorular bunlar. Evet, evde kedi, balık, kuş, besleme, karam Değil. Haram değil. Beslenebilir. Ee, bunda yani sağlığımızı tehdit eden herhangi bir durum söz konusu olmadıkça bunlar zübah işlerdir. bir ee, sıkıntı. Bunda bir sıkıntı söz konusu değil. Dünyamız dışında başka alemde yaşayan canlılar var mıdır? Bununla ilgili elimizde herhangi bir üzeri yok. Bir ayet yok allah Teala alemlerden tabii ki bahsediyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemleri Rabbil Alemin. Allah'a hamdolsun diyoruz. E, Hadis-i Şehiflerde alemlerin çokluğundan bahsediyor. Bizim dinler ve insanlar e, aleminden başka bir alem bize haber verilmiş değil. E, yerde ve ne varsa Allah'a tesbih eder diyoruz. E, biz yani, yerde insanları görüyoruz. dinleri e, göremiyoruz gerçi. Beşke canları görüyoruz otları görüyoruz. Bunların Allah'a teşkil ettiğiyle biliyoruz. Dört görüyoruz. Gözde ilk kuşları görüyoruz. Onlar da Allah'a teşkil ediyorlar. Ee, yani bizim bildiğimiz bu. Burada işte alem var. falan alemde UFO var. Orada başka bir canlı var. Bununla ilgili elimizde herhangi bir bilgi ayet ve hadisle de desteklenmiş bir bilgi söz konusu değil. Dolayısıyla biz burada eee bu konuyu teşvik edecek bir şey söyleyemeyiz, yalanlayacak bir şey de söyleyemeyiz. Yoktur demek de mümkün değil, vardır demek de mümkün değil. Bunlar, bunların bilgisi bizden saklanmıştır. Allah Teala bize, bizim bize haber verdiği şey, ins ve cin alemi var. Şu anda başka da bir yani dünyada ins ve cin alemi var. Başka da bir alem bize söylenmiş değil ve biz var olana, bize ifade eden, edilene iman etmekle mükemmel Bu kadar. Bunlarla ilgili fazla. Ha, UFO gerçek mi? O sorunun sonunda. UFO'nun gerçek olup olmaması e, zaten bu konu dini bir konu değil. E, bu UFO e, uzay canlısızlığının kısa akılış şekli. Ee, bu şekilde e, iddialar var. Bilimsel olarak e, de, yani varlığı ispatlanmış bir şey değil. Dünyamıza ufo gelmiş değil, Görmüş değiliz. Kimse de görmüş değil. Ha, gördük diyenler var vesaire. Bunların tamamen e, bu iddialar ufak tefek iddialar olmaktan öte gitmiş değildir. E, yani canlılar gelmiş olsa dünyaya uzaydan bunu hepimiz görürüz. Dünyada birçok insan da bunu görür. Öyle bir şey. Şimdilik söz konusu değil. Evet. Ali Mısakçı. Kur'an'da bilimle teknik konusunda ayetler var mı? Mucize diyebileceğiniz buluşlar Kur'an'dan alınmıştır şeklinde okuduğum doğru mudur? E, Kur'an tabi Kur'an'da din ve teknolojiye dair e, bunların temel ilkelerine dair elbette ayetler var. Yani gemilerin e, denizlerde yüzdürüldüğü bize ne ifade ediyor? Kuşların havada uçuşu rüzgarın gücü, serin gücü e, bize ne ifade ediyor? Ateşin gücü bize ne ifade ediyor? Bunlar hepsi tabii ki belli bir gerçeği işaret ediyor, belli bir enerji içine işaret ediyor. E, belli bir e, tabiat, Allah'ın koymuş olduğu tabiat kanunlarına işaret ediyor. Yeniden bahsedeyken, suyun kaldırma gizlinden bahsediliyor. E, denizlerin e, tatlı ve tulusu e, bu denizlerin birbirine karışmadığından bahsediliyor. E, kuşların uçuşundan bahsediliyor. Yani yağmurun yağışından bahsediliyor daha buna benzer birçok şeyden bahsediyoruz. Bunlar da bize birçok konuda ipucu veriyor. Bilimsel bir takım araştırmalar yapmak için bunlar bize birçok ipucu veriyor. Yani uzayın sonsuzluğu ile ilgili bir takım nasıl veriyoruz vs. Bunları bilimsel araştırmalarda temel oluşturabilir bir ilham kaynağı olması elbette mümkündür. Zaten e, Amerika'daki o NASA'da da e, kutsal kitapları inceleyen bir e, bölüm olduğu da söyleniyordu. Yani o, o kitapları incelemek suretiyle oralardan bir e, şeyler bazı gerçekleri bazı gerçekleri temel oluşturacak şeyleri görebilir miyiz? diye bir araştırma yaptıklarına dair Haberler okumuştum. Ee, evet. Başka soru varsa alalım arkadaşlar. Nereden? Bay. Bilmediğin şeyin ağzına düşme. Doğrusu, kulak, göz, ve kalp. Bunların hepsi o şeyden sorumlu olur. Tekrar 36. ayet derneği açıklar mısınız diyor. Evet. Bilmediğin şeyin ağzına düşme. Ee, bu ne demek? Yani bir şey bilmiyorsan onun hakkında ileri geri konuşma. Bilmediğin bir konu hakkında konuşma. Kayıp kaybı alemle ilgili sana bilgi verilmediyse, kaybı alemiyle ilgili şöyle olacak, şöyle olacak diye bir şey konuşma. Veya, e, bir vahiy gelmediyse, o konuyla ilgili bir haber gelmediyse, sanki haber gelmiş e, felsefe yaparak, mantık yaparak, o konuyla ilgili ahkam kesme. Veya, bir olayı e, görüp görmediğin sana sorulduğunda görmediğin halde görmüş gibi konuşma. Tanıklık edemeyeceğin bir olayda tanıkmış gibi konuşma. Şahid olmadığın bir olayda şahitlik yapma. Yalan konuşma. Kulaklarımla duydum gözlerimle gördüm dene. Bunların hepsinden sorumlusun. Kulağın duyduğundan e, sorumlusun. Gözün gördüğünden sorumlusun. E, bu konuyla ilgili sorumluluklarını hatırla ve asla gözünü, kulağını, kalbini kötüye kullanma. Bilmediğin şeyin ağzına düşmeden katıp yani eee bir konuyla ilgili bilgin yoksa, saçlama yapma. Bilinçli konuşma o konuyla ilgili. Bu konu gaybi konu da olabilir, imani konu da olabilir. Adamların kader konusunda fazla bilgisi yok. Kader şudur, kader budur diye akşam kesiyor, konuşuyor yani bir araştırma yapman lazım, konuyla ilgili ayetler, hadisleri toplaman lazım, alimlerin bu ayetlerle ilgili görüşlerini araştırman lazım, okuman lazım. Ondan dolayı takım şeyler söyleyebiliyorsun ama bence şöyle. Bana kalırsa böyle. Şimdi bu aklının hastalığı bu. Bence böyle. Bence şöyle. Bir bencillik aldı gidiyor. Bence sende yok. Kur'an cevap. Sünnet cevap. Kur'an ne diyor kardeşim bu konuda? Sünnet ne diyor? Bizi o ilgilendirir. Bana kalırsa bence Ya sen haşa ilah mısın? Senin gözlüğü çok mu önemli ya? Senin aklının çektiği şey sana göre doğru olan şey bu kadar e, çok mu önemli? Bu kadar kendine güveniyor musun? Bence, bana kalırsa ben diyorum ki bu böyledir. Bu tür yaklaşımlar doğru yaklaşım e, kişileri değil. Dolayısıyla e, bizler de düşünce e, ufkumuzu Kur'an e, terbiyesiyle veya sünnet terbiyesiyle değerlendirmemiz lazım. Haddinizi, hudurumuzu bilmemiz lazım. Her e, olayda, e, her olaya Kur'an ve sünnet açısından yaklaşarak e, bir sonuca varmamız lazım. bencilliği bırakmamız lazım. Ben bilirim diliği bırakmamız lazım. Kendinizi asla asla ilah, ilahlaştırmamamız lazım. Evet. Başka bir soru var mı diye bakıyorum. Zübeyir At Ey Ey Azemoğulları size şeytana kulluk etmeyin. O size, o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur. demiş miydin? Yasin 60-61 Ayette geçen şeytana kulluk etmekten Maksat nedir? E, Şeytan'a kulluk etmekten maksat onun davetine uymak, onun yoluna girmek, onun retret kanmak, kalmak, onun basurlarına inanmak, onun e, davet etmiş olduğu yola girmek, Kur'an'ı terk etmek, sünneti terk etmek, Allah'ın razı olacağı ve e, işte bu doğru yolumdur dediği Yolu bırakmak suretiyle şeytanın resmesine uyarak onun yoluna girmek. Heva hevese uymak. Haramlara dalmak. Helali unutmak, harama dalmak. Ee, Allah'ın yolundan çıkıp şeytanın yoluna girmek. Yani e, şeytana kulluk etmekten maksat bu. Allah konuyla konu ilgili şöyle diyor. Ama siz onu bırakıyorsunuz, şeytanın deline gidiyorsunuz. Şey, şeytan, bu ne oldu? Şeytana, şeytana yaklaşmak olur. Şeytana kulluk etmek oluyor. Ee, yani uzun latın Allah'a kul olmayan her insan ve cin, şeytanın kuludur. Ben ateistim diyen de, ben hiçbir ila sanamıyorum diyen de şeytanın kuludur. Allah'a kul olmayı bırakan, terk eden, her insan şeytanın kulu olmuştur. Başka da bir şey demeye gerek yok. Allah'a kulluk ona inanmakla onun emirlerini nehirlerini kabul edip hayatı ona göre tanzim etmek onun emirlerini hayata taktik etmek de mümkündür. Allah'ı sevmek, saymak, onun hırslarını bilmek, ona gönülden teslim olmak. Allah'a kulluk bu. Bunu yapamayan her insan hevahadesine kanan, her insan e, haramlara salan, her insan Allah'ın koymuş olduğu sınırları aşan da bunları tanımayan her insan şeytana kulluk yapmıştır, şeytanın kulu olmuştur. Şu şeytan Allah'a e, istiana insanları davet ediyor. Bu davete icabet eden her insan onun kulu şeytanın kulu olmuştur Allah korusun. Evet. Ee, yeter yeter bu kadar arkadaşlar. Başka soruda kalmadı herhalde. Peki başka soru göremiyorum ekranda. Allah sizden razı olsun. Alo, bak e, ses, Rabbi, ses sesinde. Arkadaşlar, e, ses sesini hiç fark edemedim. Ses şu anda geliyor herhalde. Yani diyorum ki, e, ekranda e, başka soru kalmadı. Soru yazarsanız biraz daha ders yapabilirim. Evet. Soru kalmadı diyorum. Sorunuz da e, herhalde yok. Dersi bitirebiliriz. E, soru olmadığı için. Mustafa kardeşimizden soru geldi. Haksız yere öldürülen hiçbir kimse yoktur ki onun kanından Adem'in ilk oğluna bir pay ayrılmasın hadisi Kimse başkasının günahını yüklenmez ayetine ters değil midir? Günaha sebep olmak kişiye günah kazandırır mı? Evet, ee, değerli kardeşlerim, e, dünyada kötü bir iz bırakan insanın e, amel desteri kapanmak, çünkü kötü bir tür atmıştır. Kötü bir işe örnek olmuştur. Kötü bir işi ihdas etmiştir. Onu ilk yapan odur. İlk kocalığını yapan odur. İlk rehberliğini yapan odur. Dolayısıyla kötü bir iş icat ettiğinden dolayı, dünyada kötü bir miras bıraktığından dolayı, o türden işlenen her günah günahtan ona bir pay var. Bunun tersine iyi bir iş yapan, iyi bir çığır açan, iyi bir iz bırakan, iyi bir miras bırakan, iyi bir e, yol, yoldan, ilim, irfan bırakan, hayırlı evlat, hayırlı e, salih evlat bırakan, insanın da öldükten sonra amel defteri kapanmaz, kendisinden e, bu ilimden istifade e, edildiği sürece o salih evlatlar Allah'a kulluk ettikleri sürece veya dünyada vaktetmiş olduğu mallar Allah yolunda, ilim yolunda, hayırlı yollarda kullanıldığı sürece kendisine oradan bir vakit olacaktır. Bu Kur'an'da da seyit edilmiştir. Sünnette de bu bunun böyle olacağına dair hadis-i şerifler vardır. Ee, e, bu hadislerden bir tanesi e, kim e, hayırlı bir iş ihraf ederse kıyamete kadar e, o işi yapanların sevabından kendisine bir nasip vardır. O işi yapanların da e, sevapları asla eksilmeyecektir. Kim de kötü bir çıkar sağ, kötü bir iş eee ardından kıyamete kadar o işi yapanların günahından kendisine bir pay ayrılacaktır. Birisi ve bu günahı işleyenlerin de günahından herhangi bir şey esilmeyecektir. Mana olarak söyledim. Hadis tabii ki sahih hadislerdir, Müslim'de bizim kadar da geçiyor. Sadık eli açık. Ee, ha, şu ondan önce sude, sude, kandır, e, kadır da. Ee, Kur'an'da kitabın hep erkekler erkeklere edildiği, kadınlara neden hitap edilmediği şeklinde bir şikayet olduğu, bundan sonra kadınlara da hitap edildiği iddiası doğru mudur? Değerli kardeşlerim, bu konuyla ilgili e, çok geniş bir bilgim yok. Ancak, ancak Kur'an içerisinde hem kadınlara, hem erkeklere hitap ediliyor. Kadınlarla ilgili Nisan suresi var gibi. Ee, kadınlarla ilgili meselelerde özellikle kadınlara hitap edilmiştir. Ee, ancak e, kadınlara hitap edilmediği ve erkeklere hitap edildiği yani o tip erkek tipi erkeklere hitap edilmek gibi kullanıldığı takdirde e, bu hitabın hem erkeklere hem de kadınlara olduğunu e, bir biliyorum. Arapçada bu bilinen bir gerçek. Ya ey amenu iman edenler dendiğinde burada e, aslında aminu dendiği zaman hani ilk akla gelen iman eden erkekler manası konusu. Ancak Arap'ta bir kural var. eğer, eğer bir konuyla ilgili Erkek tipinde bir hitap söz konusuysa, bir elin söz konusuysa bu hem erkekleri kapsar, hem kadınları kapsar. Ama hitap erkeklere, ardından da aynı hitap ayanlara edildiğinde burada o zaman özel bir durum söz konusudur. Ee, erkekler, e, erkeklere yapılan o hitap erkeklere bir. Kadınlara yapılan o hitap da kadınlaradır. Ama hitap tek ise hitap tek ise ve erkekler erkekleri yapıldıysa, yani erkek tipinde geldiyse bu hem erkekleredir hem de kadınlaradır. O yüzden e, bunu e, sorun etmemek lazım. E, dil, Arapça dilinde böyle bir kural zaten vardır. Hitap elçek ee, gibi olduğuysa olduysa bu kadınları da kapsar. Bunu da Dolayısıyla bu e, sorun değildir zaten. Ee, Sağlık eli açık namazlara ve orta namaza devam edin. Bakara Suresi 238 20. ayette belirtilen orta namaz hangisidir? Evet. Bu orta namaz, değerli kardeşlerim, ikili namazıdır. Ee, i̇nsanların meşguliyeti bu vakitte çok olduğundan dolayı buna dikkat edilmesi e, gerektiği ifade edilmiştir. Bakara Suresinin 81. ayetinde geçen, günahı kendisini da" ifadesi ne anlama geliyor? Böyle birisi cehennemde e, ebedi kalacaktır. Günahı kendisini kuşatması demek. Yani e, kişi günahı sebebiyle cehenneme e, atılması kişinin günahı sebebiyle cehenneme atılması demek. Kendisini cehennemde kuşatan ateştir. Ancak bu ateş onun günahları sebebiyle kendisini kuşatmıştır. Dolayısıyla burada bir sanat var. Günahı kendisini e, kuşatan yani onu ateşin ortasında kuşan, ateşe kuşanmış bir halde e, bırakan insan demektir. Kendisini ateşin kuşattığı her insan kafir olacak diye bir şart yok. Ebediyen cehennemde kalacak diye bir şart yok. Kendisini ateşin kuşattığı bazı insanlar ehli iman olabilirler. Günahları çokluğu sebebiyle ateşte e, azap göreceklerdir. Azap gördükten sonra Tekrar cennete geleceklerdir. Bazı e, kuşatılanlar ateş tarafından o günahları seviyle kendilerini e, ateşin kuşattığı bazı insanlar da ehli küfürdür, intiharcıdır, müşriktir. Onların da cennete, cennete girmesi söz konusu asla olmayacaktır. Kendilerini kuşatan ateşten kurtulmaları asla söz konusu olmayacaktır. Onlar ebediyece cehennemde kalacaklardır. Ses yine yok. Onu tekrarlamamız gerekecek. Evet, ses yine kesildi. Biz bakıyorum da bu e, sesimizin olduğuna olduğunu gösteren o göstergeye herhalde çok bakmam lazım. Ben daha çok sizin satırlarınıza bakıyorum. Orada sürekli kontrol etmek gerekiyor. Ya burada bir canlı yayın gerçekleştiriyoruz tabii ki. Bu da ne efendim yönetmenimiz var, ne bir yazıncımız var, ne kameramanımız var. Ee, yani e, kimseniz yok tek başına biz canlı yayın gerçekleştirmek söz konusu oluyor bu da bütün işte bir takım aksaklıkları, meydan, aksaklıkları meydana gelmesine sebep oluyor. Tekrar o soruyu <gülüyor> özet istiyorum cevap olarak. Yani kendini ateşin e, kendini e, günahların kuşattığı insanlardan katıp kendini ateşin günahların sebebiyle ateşin kuşattığı e, insanlar e, burada anlaşılması gereken sınıflık Kendilerini, cennetin kuşattığı insanlardan bir kısmı ehli imandır. Azap gördükten sonra cennete tekrar geleceklerdir Allah'ın izniyle. Bir kısmı da şirk ehlidir, küfür ehlidir ee, ve bunlar asla cennete giremeyeceklerdir. Ateş cenderi nasıl kuşattıysa o şekilde ebediyen e, kuşatacaktır. O kuşatma ebediyen devam edecektir. Evet. Ee, şu anda iki tane soru var. Onlara da bakalım inşallah. Ardından dersimize sonlandır. Yeter bu kadar. Soncıl arıcı. Elif baz yüzüne çalışmak ya da Kur'an okumak için camiye giden kız çocukları adetçiyken ne yapacak? Bu durumda camiye devam etmeleri caiz midir? Evet. Şimdi soruya şöyle cevap verelim. Elif Bajcüzü'nde e, bir takım telemeler var, değil mi? E, adetli bir kız, e, eğer <gülüyor> e, bu Elif cüzünde kendisini işte e, kendisine Kur'an öğretmeye yarayacak bir takım e, kelimeler kelimeleri okuması gerekiyorsa bu kelimelerin okumasında bir satınca yoktur. Eğer cüzül içerisinde ayetler varsa ayetlerin olduğu sayfaları bölümleri de elinde bir engel olmak suretiyle, bir eldiven olmak suretiyle veya bir kalemle sayfaları açmak suretiyle açabilir, bir eldiven ile sayfaları tutabilir. Bu şekilde e, öğrenimine devam edebilir. Bunda da herhangi bir e, sakınca yoktur. Peki Kur'an okuyabilir mi? adetli bir kız, Kur'an okuyabilir mi? Dokunmadan. Kur'an dokunmadan. Biri asla öyne. Okuyabilir mi? Bununla ilgili e, okuyamaz da okunur diyen alimler var. Özellikle ilim talebesi okulda talebe, Kur'an okuyor, Kur'an e, haf hafızlık yapıyor, adeti 15 gün sürüyor. Diyelim ki 15 gün Kur'an'dan uzak kalırsa geçmişi de unutuyorsa bazı alimler Kur'ana dokunmadan e, Kur'an talebelerinin öğrenimlerine devam etmelerinde Kur'an içeriğini e, dokunmadan okumalarında veya ezberlemeye çalışmalarında bir sıkıntı yoktur derler. Bazıları da Adetli bir bayanın her ne şekilde olursa olsun Kur'an okuyamayacağını söylerler. Benim tercih ettiğim görüş özellikle bu konuyla ilgili ilim talebelerinin Kur'an talebelerinin uzun dönem Kur'an'dan uzak kalmamaları için Kur'an kerime ellerini sürmeden uzaktan birileri açtığı takdirde okumalarında bir değil, olmadığına dair görüşü e, tercih e, etmişimdir. E, bu konuyla ilgili daha geniş bilgi almak için e, konuyla ilgili verilen sert bağlar e, inşallah e, bir dikkate alıp ve onlara bakın inşallah. Özellikle Suudi Arabistan dileması bu konuda kırs şuradan es okuyabilir derler. Evet. Ha camiye 1 km'lik meserede Onda sormuş. Ee, camiye giremez. Ancak cami'den bir şey alıp çıkacaksa bunu yapabilir. Veya cami içinden geçen bir yol varsa o yolu geçebilir. O yoldan geçebilir. Bu konuda herhangi bir itiraflar söz konusu değil zaten. Evet. E, ses yine gitmiş. Bugün hep ses gidiyor. Evet. Biliyorum. E, o şeyi tekrar söyleyeyim o zaman. Ses gittiğini fark edemedim. E, özellikle Suriye Aralık'tan Sesva Kurulu Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, hafızlık yapan Türk çocuklarının adetli olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan veya bir engel ile dokunmak suretiyle Kur'an-ı okumaları ders vermeye devam etmelerinde herhangi bir satınca yoktur derler. Bunu söylemek istiyorum. Sadece olduğunu söyleyenler de olmuştur ama en azından Süzü Arası'tan ee, setva kurulunun verdiği setva budur. Bildiğim kadarıyla Diyanet'in vermiş olduğu setva da bu setvaya yakındır. Evet. Her zorluğun yanında, e, burada Kolay kardeşimiz sormuş, her zorluğun yanında bir kolay, kolaylık vardır. İnşirah. 5. Ayet hakkında bilgi verir misiniz? Şu ana kadar somut hiçbir şey görmedim. Bu ayet sizce insanda şüphe bırakmaz mı? Demiş. Değerli yani kardeşim. İnne maal usri yusra. Allah-u Teala diyor ki e, zorlukla beraber kolaylık vardır. Yani zorluğun arkasında kolaylık vardır. Zorluklar bizim imtihan olmamız için vardır. E, biz zorluğu aşmak için elimizden gelen gayreti gösteririz. Ve bir yerde allah Teala o zorluğu açmamız için bize bir kapı aralar. O mey ve ceallegû Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa Allah ona bir çıkış kapısı gösterecektir. Ve yazduk'u min Hiç bulmadığı kapılardan onu rızıklandıracaktır. Bu ayet de anlaşıldığı üzere, bizim insan olmamız için önümüze konulan bir takım zorlukları sabırla, azimle açma konusunda bir gayretimiz olmalıdır. Elimizden gelen gayreti fark ettikten sonra bu zorlukların Allah tarafından kolaylığa çevrileceği bize bu ayette müjdelenmiştir şu ana kadar somut bir şey görmediğin diyen kardeşine seslenmek istiyorum. Değerli kardeşim, almış olduğun nefes somut bir şey değil mi? Bu kadar umudunu ilişirmene rağmen Allah'ın hala sana nimet vermesi, seni nefes alıp verebilmen, güneşi görebilmen, dünya üzerinde yaşayabilmem ve sana hala ömrün verilmesi, ömrünün hala uzatılmış olması, bu isyankarlığın tevziyle helat edilmemiş edinme, olman senin için pamuk şeyler değil mi? Güzel şeyler değil mi? Sana verilen büyük fırsatlar değil mi? Daha ağırmayan başın Efendim sen için güzel bir nimet değil mi? Gören gözün, tutan elin, yürüyen ayakların sen için somut şeyler, güzel şeyler değil mi? Ne bekliyorsun dünyadan? Çalışmadan, gayret kapsat etmeden rahat bir yaşam mı? Bu olmayacak. Çünkü sen imtihandasın. Güzel hayat, çalışmadan yemek, ibadet yapmadan, e, nimetlerden faydalanmak selası hak bir şey. Bu dünyada zorluklar olacak. Feleka <gülüyor> o aqabeyi geçemedi bazı insanlar. Ve <gülüyor> sen aqabenin ne olduğunu bilir misin? Sıraqaba <gülüyor> o maldan tasavvup ederek şöyle azat edebilmektir. Ev <gülüyor> itam Darlık, kıtlık gününde insanlara bir lokma, ekmek, yemek, kıda sunabilmek, akadeyi geçebilmek. İşte maldan e, feragat edebilmek, ömürden feragat edebilmek, candan feragat edebilmek, akadeyi engeli geçmektir. Engeli geçemeyen de cennete giremeyecek. İmtihan oluyoruz. Zorluklar olacak. Her zorluktan sonra muhakkak kolaylık olacaktır. allah Teala'nın bu konuyla ilgili bir de sözü var. umutlu düşürmek lazım. Sabırlı olmak lazım. tarif olmak lazım. Ancak Allah o zorlukla birlikte eee hayatımızı noktalamak, noktalamayı arzu ettiyse, ona da yapacak bir şey yok. Buna da hazır olmak lazım. Evet. Özellikle bir bunu soluklaştığınız. Mesela çok zor bir hastalığınız var. Hastalığınızdan kurtulamadınız ve öldünüz. Ha, bu şer değil. Bunu şer olarak görmek yanlış. Belki ölmemiş olsaydınız, yaşamış ol, olsaydınız, sizin için daha şerli bir durum olmayacak. O hastalık nedeniyle ölmeniz belki Allah katında bir muamelesi görmemize sebep olacak. İşte sizin için hayırlı olacak. Yani hayırlı ve şerli e, meseleleri daha e, imani zaviyeden bakarak değerlendirmek lazım. Son Arıcı, Arıcı, terakat vaktinde Kur'an-ı Kerim okunması, sonu sesine gitmiş. Evet. Anlaşılmadı diyor ee, Musa kardeşin anlaşılmayan tabi yine gittik ben oraya bakmadığım için göremedim. Yani gittiğini sevin gittiğini anlaşılmayan şey tekrar söyler misiniz? Ben şimdi evet Koray kardeşimizin sorusuna Cevap vermeye çalıştım biraz önce. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır ait kelimesiyle ilgili açıklama yapıyoruz. Dediğimiz gibi imtan olduğumuz aşikas. Zorluklarla, sıkıntılarla insan oluyoruz Bunları açmak için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Ama diyelim ki biraz önce söylemiş olduğum gibi hasta olsa daha sonra hastalığından dolayı ölse bu onun için şer midir? Bunu da şer olarak bakmamak lazım. Allah'ın etmiş olduğu dünya hayatı oraya kadardı ve orda e, o ölüm bir vesile oldu, bir aracı bir araç oldu ve o ölüm gerçekleşti. Her kişi bu hastalığına sahipseyse hala Allah'a şükretmeye devam ettiyse bu ölüm harcısı bu hastalıktan dolayı ölmesi, ölümünün gerçekleşmesi onun için hayırlı bir netice olacaktır. Örnek olarak bunu verdim. Eğer yatamış olsaydı belki de onun için kötü ameller söz konusu olacaktı vs. Daha kötü bir sonuç verecekti alim için. Bunları biz yüzde yüz bilemeyiz. allah Teala bizim için en hayırlı olanı her zaman takdir eder. Eee... Kerahat vaktinde Kur'an-ı Kerim okunması uygun mudur? Kur'an-ı Kerim'in e, okun, okunuşuyla ilgili herhangi bir kerahat vakti söz konusu değil. Namazla ilgili kerahat vakti var. Kur'an-ı Kerim'in okunuşuyla ilgili kerahat vakti yok. Her zaman okuyabilirsiniz. İyilik, kötülükçe hep Allah, Allah'tandır. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ee, ne kötülük kendinden bir Nisa 79 ayetlerini ayetleri birbirine nasıl değil miyiz? Demiş Koray kardeşimiz. Evet, nedense Koray kardeşimiz hep böyle e, çelişkiye düşmüş malum. Evet, şöyle algılayalım. İyilik ve kötülük de hepsi Allah'tandır. Buradaki iyilikten satıp yani size Allah'ın ta'ala bir iyilik nasip edecekse, bu Allah'tandır. Şayet, yapmış olduğunuz, kötülüklerden dolayı, cinahlardan dolayı, Allah başınıza, bir kötülüğü, bir ceza olarak, takdir edecekse, bu da Allah'tandır. Ama sebebi sizsiniz. Yani siz, eee, Allah'a isyan etmeyi göze almak suretiyle adeta ceza gel beni bul diyorsunuz. Allah'a asistan e, isyan ederek hadi öyleyse madem ki varsın beni cezalandır diye çaka satmak suretiyle Allah'ın perçememizden tutarak size ufak bir Cezanın kötülüğün ceza olarak sizi rahatsız etmesine sebep oluyorsunuz. Yani bu, bu, bu ceza nedir? Allah'tandır. Hak eden kimdir? Insandır. Şimdi buradaki iyiliği Allah'tan gelen nimet, kötülüğü de Allah'tan gelen bir ceza olarak algılamamız lazım. Cezalar Allah'tandır. Her türlü iyilik, mücafat Cevap güzel karşılık Allah'tandır. İyi amellerin iyi karşılığı Allah'tandır. Kötü amellere gelen ceza yine Allah'tandır. Bunu böyle bilelim. Nisa 78 Diğer taraftan sana gelen iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokudursa kendindendir ayetiyle bir önceki ayetin hiçbir çelişkisi yok. Burada hatta ikinci ayet birinci ayeti açıklar şekli niteliktedir veya birinci ayet ikinci ayeti açıklar niteliktedir ve birbirini tamamlıyorlar bu ayetler ve asla aralarında çelişkin yok. Peki nasıl çelişki yoktur? İşte biraz önce izah ettim. İkinci aisyatı izah edebilirim. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Evet. Allah seni ve sana yarayışlı olan her nimetini yaratmıştır. Bu nimetlerin seni buluşu da Allah'ın izine tabidir. Allah'ın takdirine tabidir. Sana ne kötülük dokunursa kendindendir. Evet. Sana dokunan cezalar senin cinahın süreliyledir. sensin. Ama Allah'tan geliyor. Allah'tan geliyor. Ama servisensin. Hak eden sensin. Cezayı isteyen sensin. İstiyankarlığı yapıp bunun cezasına katlanmak durumunda olan sensin. Ama azabı yaratan Allah'tır. Cezayı yaratan Allah'tır. Sen istediğin zaman o cezayı sana takdir eden de gönderen de Allah'tır. Ancak sen sebep oluyorsun. Sen sebep olduğun için e, bu ceza senin sebebinle olduğundan dolayı amellerinden, yanlış amellerinden dolayı olduğundan dolayı, günahlarından dolayı e, olduğundan burada sen sana dokunan bir kötülük etnasında kendinden başkasını suçlama. Yani bu ceza, bu kötülük senin günahlara dalman, isyankarlığa dalman suretin e, e, isyankarlığa daldığın için meydana gelmiştir. Bir çok gitmiş maalesef. Bu sistem çok sıkıntılı bir sistem. Bugün de çok oldu nedense. Maalesef. Tekrar etmem gerekiyor. Herhalde e, bu e, çelişki var diyen kardeşimiz e, tabii ki burada herhangi bir çelişki söz konusu değildir. Zira iyilik Allah'tandır ceza mahiyetinde bir kötülük Allah'tandır. Ama hak eden insandır. İnsanın kötülüğü hak etmesi, cezayı hak etmesi, e, onun kötü amel işleyerek bu cezaya Allah tarafından çarptırılması yine Allah'tandır. Kişi burada bu kötülüğün kendisine dokunmasında e, etkili olmuştur. Kendi amelleri buna tedbiyet vermiştir. Dolayısıyla Allah-u cezayı gönderir ve belki deniz suçlama sen bunu hak ettin. Sen bunu hak ettin. Yani saadet ehlinden olmak istiyorsun ama saadet ehlinin yolundan gitmiyorsun. Ondan sonra sadif ehlinde olacağım diyorsun. Örneğin, Allah hala içki içmeyin diyor. Ha? O diyor, işte e, insana zararlıdır diyor, kötülüklerin anasıdır diyor, Peygamberimiz içkinin. E, aklı götüren kötüdür, içecektir diyor. Kötülüktür, pisliktir, yaklaşmayın diyor. Değil mi? Ama sen, bu ayeti dinlemiyorsun. Sarhoş olarak yola çıkıyorsun, direksiyonun başına geçiyorsun. Ondan sonra kaza ediyorsun, yaralanıyorsun ya başkalarının yaralanmasına, ölmesine sebep oluyorsun. Sana dokunan bu kötülük Allah'tan mı, senden mi? Sana dokunan bu kötülük sen kendinden. Sen sebep oldun. Peki olayın yaratılması olayın yaratılışı ve bu olayın e, bu şekilde ceryan etmesi Allah'ın izni dahilinde değil midir? Allah'ın izni dahilindedir. Allah izin ver, metod olmaz. Yani sarhoş bir insanın araba kullanması ve ardından kaza etmesi Beklenen bir şeydir. Doğal bir şeydir. Doğal bir kanundur bu. Hani değil mi? Kanundur. E bu neticenin sarhoşun araba kullanmasıyla neticenin e, kaza olması arasında direkt bir bağlantı söz konusudur. Ancak burada zararın, kötülüğün boku bulması için yine Allah'ın müsaade etmesi lazım. Yani Allah Teala sebeplere göre bir olayı yaratıyor. Sebepler iyi ise iyi bir şey ortaya çıkıyor bu da Allah'ın izniyle. Sebepler kötü ise kötü bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu da Allah'ın izniyle oluyor. Çünkü bir e, imtihan dünyasındayız. Biz e, hiçbir zaman ben kötülük yaparım, Allah bu kötülüğün e, olmasını istemese bile bu kötülük olacak olur demek e, durumunda değiliz. Yine kesilmişse maalesef sürekli getiriyor. Evet. Bugün çok çok geçildi arkadaşlar ya hatınızı verin. Evet, bu neden oldu bilmiyorum, sistemden mi, internet bağlantısından mı? Evet. En son söylediğim şey söyleyeyim dersimi saat saat 10'ye geliyor. Ee, şunu söylemiştim en son belki onu kaçırdık. Ben elimi keçeceğim. Allah istemese de bu el benim arzum ile kesilecektir. Allah istemese de bu el kopacaktır yerinden. Bu bıçak kesecektir. Allah istemese bile bu olacaktır deme hakkımız var mı? Yok. Sen irade verdi sana Allah. Bir de alet verdi. Sen bu aletle bir şer yapmak istiyorsun, kötü bir iş yapmak istiyorsun, elini kesmek istiyorsun. Allahu Teala yaratmış olduğu kanun gereği bu olacak. Bu hukubudur ama Allahu Teala istememiş olsa bu olmaz. Tıpkı ateşin İbrahim'i yakmaması gibi. Allah orada ateşe Yakma dedi, ateş yakmadı. Kanun değişti. Onlar İbrahim yapmak istediler. Onun için bir, çok büyük bir ateş yaptılar. Ve orada bir şer olsun, bir kötülük olsun, bir ceza olsun diye uğraştılar. Ama Allah o ana kadar yaratmış olduğu ateşin yakma özelliğini ona emir vererek o mekanda İbrahim Aleyhisselam için kaldırmış oldu, kaldırdı. O yüzden hiçbir insan e, şunu diyemez. Allah istemese de şu iyilik meydana gelebilir. Allah istemese de şu kötülük eğer sefaslere inerseniz meydana gelebilir demeyi diyemeyiz. Allah'ın izni olmadan olmaz. Çünkü bizi yaratan da Allah, e, tabiatın bütün kanunlarını yaratan da Allah, bunu dilediği zaman bu kanunları kaldıracak olan da Allah. Ateş yakar ama Allah ses et, ateş artık yakma, ateş artık yakma. Değil mi? Bıçak keser ama Allah ses et, artık bıçak kesmeyeceksin, bıçak kesme. Yani etrafımızdaki bütün olaylar, bütün e, tabiatın e, tabiatta görmüş olduğumuz Allah'ın kanunları, Allah'ın koymuş olduğu kanunlar olarak vardır ve bu şekilde devam eder ve bu kanunların Allah tarafından değiştirilmesi, belli zamanları içinde mümkündür ve tarihte de olmuştur yani. Evet. Bunu, bu şekilde algılamak lazım. Ee, o ayet kelimeleri kerimelerde inşallah bu noktalara dikkat edelim. Allah razı olsun. Seyirkeniz mübarek olsun. Ee, yoruldunuz, dinlediniz. Çok da kesildi bugün. Bak hala yine kesilmiş. Maalesef. Yine kesilmiş. Tekrar e, kesilmeden e, selam veriyorum. Seyirkeniz mübarek olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve